الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله فماتوا في قيوعة صامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صحيح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allahum salli Muhammed wa ala ali sayyidina Ve Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يشرك بعبادة رَبِّهِ أَحَدًا صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم hussantıkum bil hayyul kayyum allazi la yamut ve la yaf'u ankum esh-şey'u ila havli ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. İmam Gazali Hazretleri bizim Ey Oğul Risalesinden, Eyvel Veled Risalesinden derslere devam ed dersimize devam edelim. İnşallahü Rahman. Sonunda da bazı meseleler hususunda sizlere e, açıklamalarımız olması zarureti hasıl olduğu için Birkaç kelam ederiz inşallah. Şimdi dersi evvela yapalım. Ee, i̇lk akla gelen ilk ayetler olsun, hadisler olsun, ilimler olsun. Ee, bizim biliyorsunuz kimseye hakaret etmek, efendim kimsenin işini bozmak gibi bir art niyetimiz olamaz. Hadis-i Şerif'in beyanı vekşiyle biz ''Öldürülen ol, öldüren olma.'' ''Aldatılan ol, aldatan olma.'' E biz hep bu şekilde bu hadis-i üzerine riayet ederek kimseyi e, taciz etmeyiz, tahkir etmeyiz. Efendim Kimseyle de bir şahsi hesap peşine düşmeyiz. E vereceğimiz cevaplar da yine ne minval üzere olur, fıkıh çerçevesinde olur, ilim çerçevesinde olur. Özel gibi görünse bile bir konu bizim oradaki cevabımız yine ne yönde olabilir? Dini çerçevede ayet ve hadisler muaciresinde olabilir. Onun için bugün dersin e, bu birkaç paragraf okuyacağım. E, bazı konular izaha muhtaçtır. Bu konuları da ilmi çerçevede izah edeceğim. Çünkü bana e, ilmi çerçeve dışına çıkmak yakışmaz. E, bir de. Burası, konuştuğumuz yer sohbet makamıdır. Kürsi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamıdır. E Dolayısıyla buralarda e, şahsi atıp tutmalar caiz değildir. Caiz değildir. Hani size önceden yatıştırıyorum ki, böyle bir diken üstüne oturmayın yani. Diken üstüne oturmayın. Bizim Göktaş rahmetli öyle yapardı. Trene girmiş, Mübarek adam derdi, tren vakasını biliyor musunuz falan? Bütün millet, Cık, ya ne tren vakası? Sanki zannedersen o bilmem, 32 Mart vakası, 31 Mart vakası. Tren i̇şte, vakasını biliyor Bilmiyoruz falan. İşte, trene girmiş işte veyahut bankaya girer, bir yere girer, baston elde mübarek kadar. Sahte peygamberlerle uğraşır, dayak da yermiş bir kere mosmor olmuş geldi. Öyle girer, ileri geri konuşur falan. Ama o da şey be. Komünist Mason dinsiz faşistlerin sayar sayar sayar cins ve cibilliyetine de, dediği anda oradan dedi kadının biri dedi ki durdurun bu adamı seviyor demiş. Bu da böyle yapıyorum diyor. diyor. Lan durdurun diyormuş kadın seviyor. Böyle yapıyorum getiriyorum getiriyorum diyor. o i̇şte, sayıyor öyle komünist mason dinsiz faşistler. Yapıyorum diyor. Neyse ondan sonra diyor Allah hepsine hidayet versin. Bir nefes alıyorlar bankadakiler diyor. Trenddekiler diyor şimdi <gülüyor> böyle. Yani biz bayağı adamlar gördük yani. Tabii cümleleri getirirsin getirirsin tabii ki sonunda mutlaka nereye bağlamak lazım. Allah razı getirsin. Allah ida versin. Allah hayrını versin. Allah şerrini kaldırsın. Ve bizde e, ne olmaz? Böyle beddua şeklinde, bela şeklinde, lanet şeklinde işte bize yakışmaz. Ancak e, e, Allah'a muhalefet olursa Rasulüne muhalefet olursa, ehli Sünnete muhalefetmiş olursa, o vakit cevap veriliyor. Yine şahsi bir konuda değil, ilmi bir çerdiyede cevap veriliyor. Bu itibarla efendim, e, siz müsterih olun. Yani siz sohbet dedi, rahatınıza bakın. Eyülvelet, vel ey oğul buyuruyor. Yani Hocatül İslam e, İmam Gazali Hazretlerimiz. Bize nasihatler ediyor, vasiyetler ediyor. Efendim böyle bir ümmetimizde, böyle bir alim daha yok. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onla iftihar ediyor. Ee, işte vasiyet isteyene, nasihat isteyene. Ben tahaviyy-i yani akide-i e, dedim ya size itikat dersi başlarız bu şey bitince diye. Fakat sonra fikrimi değiştirdi. Yani itikatta sabitim de İmam Gazali'nin itikadı şeyine ağırlık geldi. Geçen gün ben böyle kitaplar açarım eee böyle cidden geliyor, şuradan geliyor, dolu kitapla devamlı meşgulüm tabi. Birden açıyorum böyle. Bir mesele birden ne çıkar diye. Bazen eğer uygun şeyler çıkıyor tabi. E, baktım orada eee Kavadül Akait. Yani İmam Gazali'nin eee Kavadül Akaid isimli eseri tabi eşaridir ama onun anlattığı itikat meselelerinde maturi deşari arasında çok fark olmaz çünkü temel meselelerdir metinler. Orada eee bütün alimler e, efendi müsaallallah'ın huzuruna geliyor. Onu orada detaylı anlatırım yani mana alemini söylüyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife geliyor. İşte mezhebini getiriyor. Bakıyor, kabul ediyor, mubar koyuyor. İmam Şafii, İmam Malik, Ahmed'den dört mezhep geldi diyor işte. E, bayağı bir alimler geldi yani sırayla mezhep sahipleri, kitap sahipleri, telif sahipleri. Sonra e, bir Şii geldi, büyük bir alim, Şii alim. O da göya işte ehli beyt meselesiyle ilgili yazmış bir şeyler ama işte Hz. Bekir'i falan tabi onlar tutmadıkları için öyle bir kitap Efendim sahabe huzura aldırmıyor onu kabul etmiyor o kapıdan kovuluyor. Onun ne mezhebi ne kitabı içeri giremiyor. Ondan sonra e, bu da diyorlar İmam Gazali'nin itikat kitabıdır. Efendim sahabe bakıyor. Çok kabul ediyor, çok beğeniyor. Nerededir gazali diyor, bu geliyor, öpüyor elini ayağını işte. Çok güzel bir tafsilat var, onu da anlatırım inşallah. Ama e, o zaman fikrimi değiştirdim ki, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabul ettiği bir kitap varken, başka bir kitaba şimdi öncelik vermeyelim, öncelik meselesi. İcap ederse onu peşine okuruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kesin kabul ettiği bir eser, e, mana aleminde onu okuruz inşallah. Büyük bir hüccet yani. Böyle bir alimimiz varken elhamdülillah birçok meselelere de çözüm getirmiş yani. Kitaplarıyla, eserleriyle. Burada da bize nasihatler ediyor. E, geçen dersten de bitiremedik. E, gelen konu neydi? Amelden e, özellikle gece namazı değil mi? Geçen dersimiz gece namazı hakkındaydı. İleri gidemedim. Gideceğim de bu sefer e, çok saat geçti. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ey oğul, ey evvelen. Ruya rivayet olundu fi vasaya Lukman el Hakim. Lokman ı Hakim'in e, vasiyetlerinde. Lukman Arapçada O harfi yok. Onun için ne olmaz? Lokman olmuyor. Eee Çist Türkçe'de diyebilirsiniz. Ama onun için Lukman diyoruz mesela. Çünkü Arapçada o harfi yok. Kur'an-ı ayette okursan ne diyorsun? Nes-saadüü'llâh le hikmete. le-gadâteyna <gülüyor> lûkmanel dedim Namaz mı bozulur, adam mı bozulur bilmem yani. Onun için biz Arapçaya uyuyoruz. Yani zannetmeyin ki hoca da kasıttı böyle kendine göre bir şey mi çıkarttı falan. Lukman yani anladın Ömer de yok yani. Ö de yok. Aslında ne demek lazım? Ömer. Ömer el Hatta. Ömer İbnil Hatta Ömer diyorsun. Fakat tabi işte öyle de deyince belki millet anlamayabilir ama telaffuzlar tabi Kur'an-Sünnet çerçevesinde derslerde öyle olmak zorundayız. Normal özel hayatta bilmem. Bu Mubarek Zat'ın e, peygamberliği ihtilafıdır. Ona hikmet sahibi olduğu ittifaklıdır. 4 bin peygambere hizmet etmiştir. 4000 bin peygamber de ondan hikmet almıştır. Yani ilim almıştır. Yani en az 8 bin peygamberle hayatında buluşmuştur. Büyük zat. Ama peygamber olduğu rivayetleri de vardır. Mücadele edilecek konular değildir. Çünkü peygamberlik şey. وَذُوْلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعُورَفْ نَب۪يَّا كَدَلْ لُقُمَانُ فَحْدَرْ عَنْ جِدَال۪ي Zul Karneyn emalide ne diyor, peygamber olarak tanınmadı, e, Zülkarneyn. Lukman da öyledir. E, fakat bu usta mücadele eden, sakının. Çünkü peygamber ise, değil desen kafir olursun. Değilse, peygamber desen kafir olursun. Onun için kesin konuşmamak, icap eder. Ama aleyhisselam denir mi? Denir. Bunlar yani yüksek seviyede, artık peygamberliği bile ihtilaflı olacak yüksek seviyede olunca ona aleyhisselam, Zülkarneyn aleyhisselam, Hadır, Hızır diyorsunuz ya, hazır o da esas ismi, Hadır e, aleyhisselam buna denir tabi. Aleyhisselam denmekte de bir sakınca yoktur. Vasiyetler sahibidir. Vasiyetlerinden bazılarını Hadimi Hazretleri bu şeyin Eyyüelveledin şarihi de orada burada almıştır. Demek münasiptir. E, oğluna çok vasiyetleri var. Kur'an-ı Kerim'de de oğluna vasiyetlerinden bazıları. Lukman suresi var. Kur'an-ı Kerim'de suresi var adına. Dört sayfa. Ama e, vasiyetleri tabi orada bir, birkaç ayet-i kerime de zikrediliyor. Ya la tezhak mi gayr acem. Evet. E, o evladım diyor mesela. Çok güldürücü bir şey. E, insana hayrete düşürecek, şaşırtacak bir şey yoksa durup dururken gülme. Zaten <gülüyor> deli derler adama. Ondan sonra fuzuli yere gezme. Yani bir işin yok bir bakayım dükkanları bir kolaça ne diyeyim, çarşı pazarı. Ya bir zaruretin yok, alacağın yok, vereceğin yok. Ne dükkan çarşı pazar? Sıkıntı. Ve la teselamma le Fuzuli bir, efendim, e, seni ilgilendirmeyen şeyi sorma. Bizim millet de sırf ilgisiz şey sorar. Hiç alakası yok. Evli değil, talaktan sorar. <gülüyor> efendim, yani işi değil yani. Zaten Erbakan Hoca'ya Allah rahmet etsin. Söylerlerdi bazı şeyler falan, yani şu ne olacak, bu ne olacak falan derdi. O da antik adam derdi. Derdi, Şafii uleması olmamış, ortaya çıkmamış meselelere fetva vermezler. Ya yani daha şu anda öyle bir konu yoksa onu sormayın der. Bir de Şafii ulemasının gir Hanefi öyle değil. Hanefi bin sene sonra çıkabilirse bir mesele onun fetvasını hazırlamış da. Şafii de demiş ki, ya çıkmadı böyle bir şey ne uğraşacağız ona demiş de. O tabii orada işine geldiği zaman tabii Şafii ulemasından söylerdi. Ama doğru dört mesela, bak yani. E şimdi sen ilgilendirmeyen şeyi sorma. Fuzuli fuzuli, ee, Davud aleyhisselam zırhı yapmış e, demiri ve Naleul hadid yumuşattık ona buyuruyor Kur'an güzel zırh yapmış işte efendim uğraşıyor uğraşıyor kaç gündür yine evde ya bir peygamber olacak ya büyüklerden biri işte onun yanında ya diyor kaç kere niyet ettim yani ki bunu neye yarıyor Hiç zırh yok ya dünyada ilk o yapıyor bu ne yapıyorsun yani, bunun neye yarar diye soracağım, sorayım mı, sormayayım mı? Biz olsak da aklımıza gelmeden ağzımıza gelir. O arada diyor, bitirdi diyor, döndü dedi. Ne güzel harp sesidir. O zaman dedi, iyi ki sormadım ya, boşuna meşgul edecektim mübareği. Halbuki o biterince ne yaptı kendi? Söyledi, birçok meseleyi de e, sormadan even yani sormana gerek yok, e sonra ne olacak o zaten? Medela çıkacak. Yazık sana ya! Bir subhanallah de ya! Bilal-i de ya! Yazık ya! Bu millet acayip bir millet. İşi olan o kadar konuşmaz ya! İşi olmayan boş konuşur ya! Seni ilgilendirmeyen şeyi sorma evladım! Sormaz! Vakitler dar, nefesler sayılı, ölüme doğru gidiyoruz, ahiret yolcusuyuz ya bunu zayi etme! İlimle geçir, zikirle geçir, amelle geçir, ihlas kazanmakla geçir. Yarın ahirete bir boş gideceksin sana. İstanbul'un belediye adayı kim? Sormayacaklar mezarda ya. Mübarek adam namazı kaçırıyorsun ya. Dersi kaçırıyorsun. Zikirleri kaçırıyorsun. Hiçbir şeyi vakti vaktine yapamıyorsun. Şu boş konuşmalarını bir hesap etsek günlük üç, dört saati tutar ya. Fuzuli yani. Ne dünyaya yaradı ne ahirete yaradı. İsterseniz bilmiyorum. Bir çekim yapalım. Adamın kalktığından yattığına birinin bir normal vatandaş baz alalım. Eee, kasete çekmek lazım. Ondan sonra o kelimeleri tahlil edelim. Dünyasına mı yarıyor? Ahiret nefret. Dünyasına mı? Ahiret nefret. Kaç kelime var? Ya ortak konuşan bir adamı da itibara alalım. Çok gevezeyle de baş edemeyiz. Kaset biter. Kaset de, Masraf çok olur. Normal bir adamı ele alalım. Bunu bir hesap yapalım ya. Bu zayiat çok büyüktür. Düzüm, sorma. Ondan sonra ''Ve lâ tuzayyû ''Malını zayi etme'' Ya ne demek? işte anlat iki saat ders çıkar ya. Yani. Boş yerlere harcama, dünya ahirete yaramayacak yerlere harcama, fuzuli yerlere harcama, ''Ve lâ tuzlayyû mâle Başkasının malını eee malını zayi etme, ''Ve lâ tuzlayyû mâle Başkasının malını da düzeltmeye çalışma. E, ne anladınız bundan? O sonra anlatıyorum. Fainemalike ma'kemmedtemte ve malagayri kemahlefta malın ahirete yolladığın. Başkasının malı senin diye zannettiğin tapular sende ama öldüğün anda geriye bıraktığın. Ne diyor? Malını zayiatma, başkasının malını düzeltmeye de çalışma. Ne demek? Ahirete gönderdiğin malı şinden çıkart. Onu burada bırakıp da zayiatma ee, çoluk çocuğa kalacak, ona buna kalacak malı da efendim, büyütmek için, çoğaltmak için çabalama. Ya bu neye E oğul iz e, izham olacak. Bu da baskı hatası çok yani, biraz hoca olmasan yandın yani. Kitap yanlış yazarsa demiş, <gülüyor> hoca ne yapsın işte hoca da akıllı hoca olacak, İrham olmaz ee, izham o bu. İzhamül ulema bir rükbeteyke İki dizinle alimlerin dizine bitiş, Dizlerini alimlerin dizine değdir, orada araya mesafe koyma. Yani onları terk etme. <gülüyor> e onlarla mücadeleye girme. Alimlerle tartışmaya girme. Sen alim misin? Yoksa alim misin? Değilsin. Alim değilsen alimlerle tartışmaya girme. Şimdi yenilirsin menilirsin değil. feyemkutûke <gülüyor> Sana buğz ederler. E sana buğz ederlerse kimin varisleri? Kimin varisleri? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman notun kırılır. Yani alimlik, cahillik mühim mesele. Kimse kendisine alim demeye de selayeti yok ama herkes seviyesine göre o ondan biraz alim, o ondan biraz cahil böyle gidiyor bu. Bir seviye meselesi. Herkesin başkasından daha fazla alim olduğu konu var ama diğerinden cahil olduğu konu var. Bildiği konuların alimidir, bilmediği konularında da talibi olsun bari, yani cahil olmasın da, öğrenmeye meraklı olsun. <gülüyor> Maalesef, e, alimler e, dünyada, dünya onların yeri değil, ulemanın esas yeri, hakiki ahiret alimlerinin rahat edecekleri yer neresi? Ahiret, dünyada rahatlık zaten sağlam müslümana da nasip olmaz. Ulemaya hiç nasip olmaz. Hep sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. E, cahiller bakarsın, rahat olurlar. Efendim, zengin olurlar. E, paralı olurlar, itibarlı olurlar. Alimler bakarsın, dünyada sıkıntı olurlar. E, buna da insan aklı ermeyebilir. Bazı kere rızık meselesinde. Adam dünya işindedir. Profesör olmuş. E, zor geçiniyor. E, kaleminden kan şey damlıyor işte efendim. Edebiyat, saat belaka, şiirler, şunlar, bunlar. <gülüyor> Necip Fazıl, adamın iki yakası bir araya gelmedi. Şimdi herkes Necip Fazıl vurur, adam borçtan kurtulamıyordu ki zavallı. Yani zamanlarında çoğu açlık sefalet içinde yani. Şimdi tabii, Arab öldükten sonra pilavı göğsüne dök. E, hepsi kör ölünce, badem gözlü oluyor tabii. Ama zamanlarında hep fikir adamları, düşünce adamları, ilim adamları, önemli insanlar. Onlara dünyalık lazım değil diye Mevla çok dünyalık vermez. Allah muhtaç etmesin. Bayrıda. da. Ateb ju'alad-dünya li'izzeti cahilin ve khafdi li Fakat Şiir Efendi şiir. Efenden az Efenden duyduğum şiirler biçit dolu kitap oldu. Onları hazırladık ama işte uğraşı vakit şey edemiyorum. Çıkartacağım size inşallah onu. Evet. Bunu okurdu Muhammed. Ateb tuale dunya liizzati jahilin ve khafdin li dili ilmin. Fa qalet khudi l'udra. Penul ilmi evladi. Penul cehli evladi li dalik rafa'tuhum. Penul ilmi evladul li darrati l'uhra. Arapçanı da şeyine bak. Selasetine bak, akıcılığına, değil mi şimdi? Türkçe bir şiir şey okusak yarısı boşa gittiydi. Dünyaya sitem ettim diyor. Yine ulema adam biri. Niye? Ya niye bu cahiller aziz oluyor, paralı oluyor, zengin oluyor? Niye bu alimler parasız oluyor, ekonomik darboğazda oluyor? Dünyada dedi ki diyor, özrümü kabul et, kusura bakma. Cahiller öz evladım, onun için yükseltiyorum. Alimler kumamın evladı, yani ahiret çocukları. ile ahiret nedir? Ha? Aa, ilim, ilim çocukları kumamın evladı onun için alçaltıyorum öz evladım gibi bakamam demiş yani hakiki alimler böyle ama sahtekar olsan her türlü şey radıyna kısmetel cebbari fīna lena ilmun velil a'da'i bu da yine efendilerin okuduklarından başka şeyle ilme teşvik olsun radıyna kısmetel cebbari fīna bize ilim, düşmanlara mal. Bize ilim, düşmanlara mal. Fe innel mal yefna an qareebin ve ilmulllahi baqin la yazalu. Cebbâr taksimine razı olduk. Biz ilim bize kaldı, mal düşmanlara kaldı. Ama mal yakında bitecek, tükenecek. Allah'ın ilmi ise baki kalacak hiç zeval bulmayacak. Onun için biz ilim tarafını tercih edelim. İlimden ayrılmamaya bakalım. Ulemanın dizlerine yapış diyor arayan mesafe koyma. Onlarla mücadeleye kalkma. Ama ulema da eğer ya ben bu kadar ilim yaptım da niye parayı bulamadım derse o da belayı bulur. Ulemalık var mı? Yine mehanide İlmi beyanda okuduğumuz kitaplarda bir beyit var ne diyor? Kem akilin akilin ayet ve cahilin cahilin telqahu merzuqa. Ha zalizi terkel eham ve sayra alim el nahirir Nice akıllı, alim kişiler var, geçim yolları daralmış. Oradan giriyor çıkamıyor, buradan giriyor çıkıyor, oradan borç alıyor, oradan denklemeye çalışıyor bir türlü ama adamda bir akıl var. Dünya'ya eder, Para yok. Nice cahiller var. Hiçbir şeyden haberi yok. Bakarsın parayı koyacak yer bulamıyor. İşte diyor bu kader, kısmet meselesi akılları şaşkına çevirdi ama en derin alimi de zındığa çevirdi diyor. Çünkü alimin biri böyle itiraz etmiş Allah'a. Haşa. Böyle kütüphaneleri de varmış o kadar. Hep kitapların ortasında duruyormuş. Yahu bir cahil de ona musallat mı olmuştu? Olmuş lan demiş. Şu cahile bu kadar para verdinde, beni demiş ne halde böyle muhtaç ettin derken bir devrilmiş kütüphaneler altında ezilmiş gitmiş. Ya, Fazla. Akıl neyi söylüyor akıl? Mevla işini bilir, ne yaparsa güzel yapar. Razı olmak lazım. Ya sana diyor alimlere dizlerini bitiştir, onlarla çekişme. Niye? Sonra sana buz ederler. Buz de kalıyor. Niye buz ederlerde kalıyor? O çünkü zaten onlar sana kızarsa yandın. Yandın zaten. Onun için çekişmeye de girme. Ama alim alimle çekişebilir yani ilmi münazara, ilmi mücadele olabilir. İlmi. Ama senin karşı seviyede bir ilmin yoksa hele ki ilim içine hiç girme. Ne demiş? Alimin yanında dilini. Evliyanın yanında Kalbini, zenginin yanında cebi keseyi sakla. Yani gitmişsin holding sahibi adamdan yeme, durum şeyleri ben vereyim, masrafları falan, yapma hareket, otursun, versin ya, <gülüyor> zengin versin. Allah Allah, zaten garibanın birisin, gireceksin evde de, el 100 lirayı vereceksin, karıyla kavga edeceksin, para yine niye bitti falan, yemek ısmarladım. Kime? Holdingçilere. Deli misin sen? Çakla paranı, ekmeğe muhtaç olursun ya. yani gizlesin, o neyse, işte cahilin de alime karşı konuşması aynı hesap. Veya evliyanın yanında kalbin çıfıt çarşısı, efendim bu evliya mı acaba, şu mu acaba, Sen, seni bir içini dışına çıkarır, efendim senin bir niyetini sana bir söyler, rezil olur kalırsın. E yani çok böyle kerametler, hak böyle de çok, vuku çok. Efendim, وَخُدْ مِنَ dünya بَلَا غَكْ Dünyadan zaruret kadar al. Yani yiyeceğin, içeceğin, işte ihtiyaçların. وَاَنْفِقْ فُضُولَ كَسْبِكَ لَاَهِرَتِكْ Kazancının fazlasını ahirete harca. Kazanma demiyor bak. Şimdi e, o zaman da e, ticaret yasak olsa, çalışmak yasak olsa ne derdi? Yetecek kadar çalış ye, daha çalışma derdi kazancının fazlasını diyor. E demek kazandın ki fazlası var da. Kazanmak var İslam'da. Kazancının fazlasını nereye harca? Ahirette harca. Ve la terfudü'd-dünyâ küll'er-rafz fetekûne alâ anaakir-ricâli <Sessizlik> hey, burası ne kadar. Sakın dünyayı tümden bırakma. Sonra hacıyım, hocayım, dervişim falan dersin, milletin boynuna yük olursun. Milletin boynuna Dikol. Mesela ne diyor? Hacca giderken ayet-i kerimede Hacılar azığınızı alın. Yani ne demek? İlla peynir, zeytin o zaman da 3 ayda 5 ayda gidiliyor. Bozulur yolda illaki ki. Bakma şimdi bizim hacılar buradan kavurma mavurma bayağı şey tüzüp gidiyorlar. O zamanki imkanlarlar belki bu kadar götüremezlerdi. Çünkü 3 ay nasıl dayanacak? Muzahane yok, bir şey yok. Azığınızı alın ne demek? Yani icabında Mekke, Medine'de de çarşı, pazar var. Azığını alacak kadar paranızı alın demek. Feyni hayra zâdit tegva. Azıkların en hayrısı nedir? Haramlardan sakınmak. Haramlardan sakınmak. Haramlardan biri de ne? Milletten dilenmek. E şimdi sen ne demek? Gidip orada hacca geldim deyip millete yük olacağına girmişler tekkeye. Yemiyorlar, içmiyorlar. Şey yok yani. Çalışmıyorlar, kazanmıyorlar. E bir getiren de yok, bir şey de yok, bekliyorlar. Efendim biri getirsin. Hazreti Ömer Efendi zamanında da böyle bir kişiden bahsettiler, birlerinden bahsettiler. Haç'a gelmişler, e, azık yok, nevale yok, para almamışlar, bir şey almamışlar, milletten geçinmeye bakıyorlar. Milleti de taciz ediyorsun bu sefer, milletin de belki sana verecek kadar yok ya. Dedi ki bunlar kim dedi ya, ne yapıyor bunlar? Dediler, dediler ki siz kimsiniz? Dediler "Nahnül mütevekkilun." Biz tevekkül babı, tevekküller babısan öyle ne kadar bekleyeceksin, istemek yok. Dur bakalım Allah gönder. Hazreti Ömer dedi ki bunda hümül müteekkilun dedi. Ne mütevekkil, müteekkil bunlar? Yiyici dedi bunlar ya. Bunlar yiyici dedi ya. Hiç çalışmıyorsun, etmiyorsun. Oğlum öyle şey ya. Ha o makam var. O makam var. Abdülkadir Ceylan'ın tasavvufta erdiği makamlar var. Evliyaullah'ın makamları var. Onlar var. Nasıl var? İşte yemiyor, içmiyor. Ondan sonra e, sahraya çıkıyor. Bir sene kalan var, on sene kalan var sahrada. Ne yiyecek ne içecek? Allah! Rabbim beni yedirir. E, yedirir, tamam. Adam geliyor, yemek getiriyor. Rüyada görmüş geliyor yani. Manen gönderiliyor yani. Böyle adak yapan evliya var ki, onu da yemiyor. Ya tamam da mübarek işte zaten geldi, Allah adamı rüyasına gösterdi, adam senin adresini buldu, geldi de Allah gönderdi, ye işte. İlla adam gelip zorla sokacak ağzına. Çünkü öyle ahdetmiş, onu bekliyor. Yoksa, adam cidse yine aç kalacak orada. Yemek geldi halde. Biz olsak, ya o kadar da ahdetmediydim bir de içinden ulan. Az da adama diyecek ki biraz bir kaşık ver daha yedir bak. Sözümüzü bozmayalım falan. Az daha onu diyecek. Denir mi ya? Adam düşmüş ye. Evet. Kuyuya. Derin. Efendim. Kuyunun da e, e, üzerine gelmişler. Birileri kuyunun etrafında dolaşıyor. Bu da kaldı içeride. İp sarkıtsalar çıkartacaklar falan. Şimdi Allah Allah etmiş ki kimse de bir şey istemeyeceğim. Yahu kimse de bir şey istemey. Ha bizim makamımıza göre bu kimseden bir şey istemeye girmez. Ölüyorum! Arkadaşlar! <gülüyor> e bunu demek lazım da Ağaç, fıkha göre lazım. Ama onun makamına göre lazım değil. Kimseden bir şey istemeyecek. Adamlar geldi ağzına biri bakacak içeri de görecek bunu da ımsar ki çıkacak. Oradan e, de daha falan Cık, bir şey istemeyeceğiz ya demiyorum. E Allah Allah! Ya gitti adamlar! Öleceğiz burada! Nefis neler konuştu? Sonra bir aslan mı geldi? Bir canavar geldi. Uzattı o da elini bir şeysini. Hayvanla onu Mevla oradan kurtardı ama Zoraki çıkarttırıyor onu hayvan gelmiş. Oradan onu kurtardı. O zaman Nida geliyor ona. E, elezade ahsen. Şimdi bu daha güzel olmadı mı? Necevna kemin ettelep pittelep. Zaten çıksaydın bu yiyecekti seni. Bir teleften öbür telefle kurtardık seni. Bir teleften. Öbür telefle ile kurtardın seni. Ama o makam... <gülüyor> sen öyle düşersen sakın sessiz durma. Sen sen sessiz durma ölürsün hakikaten orada. Çünkü makamı müsait Sen sebeple aleminde çalış. Yani millete yük olma. Ama hakikaten İbrahim Ethem gibi adam olursan... O başka. Geldi camiye bir gün ihtikaf, iki gün ihtikaf. Yemek yok bir şey yok. İmam da korkuyor ki bu burada ölürse beni götürecekler içeri diye. İmam da gelmiş diyor ki İbrahim etemi de duymuş da tanımıyor. E o zaman resim yok ki böyle. Büyük bir evliya olsan 40 sene geçsen kimse tanımaz. <gülüyor> Tanıyan memleketindeki tanır. Öbürü nereden tanısın? Resim yok, bir şey yok. İnternet yok. Sen Sa dur sana mesaj atayım falan zatın resmini. At mesaj yok. Ondan sonra gelmiş. İmam da gelmiş demiş. Efendim demiş. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz falan demiş. Yani burada demiş ya, iki de bir yemek getiren olmaz demiş. Kaç gündür de buradasınız demiş yani. E İmam efendi demiş sen ne, sana ne demiş yani? Ersual Allah demiş yani sen bunu sormana bir gerek yok. Ya tabi de kardeşim demiş. Bura benim cami demiş yani. Kaç gün burada aç kalırsan burada bir ölürsen kalırsan demiş. Efendim mi bu mesuliyet olur? Biz de bunu başa edemeyiz sana her dakika kim yemek getirecek böyle. Ya demiş şu caminin karşısındaki Yahudi var ya, kuyumcu mu, Necce, işte sarraf, marraf. He demiş, o bana söz verdi demiş, her gün iki pide getiriyor demiş. O imam ona baştan demiş ki, devamlı böyle camide durulmaz efendim demiş. Biraz da demiş çıksanız da demiş, ara sıra rızkınızı temin etseniz de sonra namaza gelseniz daha iyi olmaz mı demiş. O da deyince ki Yahudi iki pide söz verdi. Her gün Yahudi getiriyor deyince, ha ha o zaman tamam demiş. Tamam sen istediğin işte kadar ibadet et. Allah kabul etsin demiş. İmam'a ben de demiş. Allah söz verdi rızka deyince demiş. Kılı kı burada mıydı? Yahudi söz verdi iki pideye deyince için rahatladı demiş. Sen de şu imamlığı bıraksan da demiş. Biraz sokak terseriliğine dolansan daha iyi olmaz mı demiş. İmam meselesi ya. Desen ki Ermeni söz verdi. Adam ha öyle bir garantim varsa at tamam. Zaten Yahudi Ermeni de ticarette daha da sözünde durabilir. Bizim Müslümanlar daha da kazı atar, o da ayrı da Ahlak meselesi. Yani, insanlara yük olmamak için çalış. Ne demek? Derviş olacaksan, ee, derviş beş harf. D'si dünyayı, R'si riyayı, V'si varlığı, Y'si yalanı, Ş'si şehveti terk etmek demek. Öyle pozlarla, hareketlerle, boynunu kıraraktan falan Derviş olunmuyor. Eee derviş olayım dersen efendim e, millete de yük olmayacaksın. Ya da kendi ibadete verdin falan ondan sonra millete ne biçim cemaat ya? Kaç gündür burada ibadet ediyorum. Bir içine içer misin, yermişin sormuyor. Sorma az. Sorma az. Mecbur mu? Sen derviş olamazsın. Çünkü niye bana sormuyorlar ne yiyorsun diyeceksin? Git çalış. Çalış, ye iç, kalan vaktini ibadete çalış, harca. Yani böyle bir anlayış, İslam'da yok, millet sana bakma mecbur değil. Ama hakikaten senin ibadetini, ilmini falan bir adam sever, der sen ibadet et de beni de sevabına ortak et de ben de sana bakayım, o ayrı bir şey. Ama milleti mecbur etmek, ne biçim insanlar, bana bakan yok, eden yok, yavuzak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın millet? Herkesin işi gücü var. vesum يَوْمَنْ يَكْسِرْشَهْوَ تَكْ Bir gün... Ve yeksuru Öyle oruç tut ki şehvetini kırsın. Yani nefsani isteklerini azaltsın. Ve ya duru Öyle oruç tutma ki namazına zarar vermesin. Bazıları da hani kümden her gün oruç, eklemeli oruç o iyi değil. Neden? O kadar da aç kalırsan belini doğrultacak halin kalmaz ve innes Namaz oruçtan daha fazilektir. Hep bunlar kimi vasiyetleri? He? <gülüyor> kopartmadınız değil mi şeyi? Kopartmadınız. Luqman-ı Hakim'in vasiyetleri. Luqman-ı Hakim'in e, vasiyetleri belki binlerce. Binlerce. Bin on, belki de on binlerce ilim var. Biraz daha uzun yaşamıştır. Bütün kitaplarda hep Luqman-ı Hakim'in tavsiyeleri. Sağlık hakkında var, ahlak hakkında var, ibadet hakkında var, dünya hakkında var, ahiret hakkında var. Evet, Rabbim şefaatlerine ne eylesin. Şimdi buradaki dersimizdeki vasiyet, Libni'yi oğluna vasiyetlerinde ne buyurmuş? Ennehu kale mübarek zat buyurmuş ki ya buneyye ey olcağızım hep Kur'an-ı Kerim'de Lukvani Hakim'in şeyinde ne geçiyor? büneyye yani. Ne demek? E, yebni, ya veledi ey oğlum demiyor. Ey oğul ceizim yani yavrucuğum gibi burada da ne vardır? insan çoluk çocuğuna Hıtap ederken eee efendim yumuşak davranmalı, gönül almalı, kırıcı olmamalı falan işte sevdirmeli, merhamet hissini aşlamalı. Kazık kadar oldun lan. Bilmem ne. Namazda kılmıyorsun. Hadi namaz için de deyince de çok da de. çalışmıyorsun, para kazanmıyorsun, üniversiteye geçemedin, imtihanları kazanamadın. Ekşeri onu söylüyorlar. Namaza da e, sitemeden azaldı şimdi. Ama böyle tabirler namaz içinde olsa e, dünya içinde olsa lanman yani e, değil. Ya oğlum, yavrucuğum. Kur'an tabiri böyle. La tekûnen ku, Sakın horoz olmasın. Ek yese minke. Sakın horoz senden daha akıllı çıkmasın. Daha pehlivan çıkmasın. Diyor. Ne demek? Sakın horoz senden daha zekalı olmasın. Niye Yunan diye horoz seher vakitlerinde nida ediyor? Ne demek? Ötüyor. Ötmesi ne? Ee? Ha? İda semiyetim sıyahat dikeydi horozların sesini duyduğunuz zaman tesebbihu, Subhanallah deyin ve hacetlerinizi isteyin. Du'a kabul saatidir. Ve rahat melekken çünkü horoz ne görüyor? Melek görüyor. Ve ida semiyetim nehiye alpimar. Eşek anırması duyduğunuz zaman فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ şeytan, Şeytana, Allah'a, şeytandan Allah'a sığının. فَيْنَا رَعَدْ Şeytanen, merkep ne görüyor? Şeytan görüyor. Acayip bir şey. Yani ona görünüyor. E, dolayısıyla, e, horozun şeyi nedir? Ötmesi nedir? Tesbih'tir. Yani zikir için. Milleti teheccüde kaldırmak için, sabah namazına kaldırmak için Nida diyor sesleniyor. Ve yemmi şeyin illa yüsebihu bihamdi. Aç kelimeden ne buyuruyor? Allah ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Demek ki horozun ötmesi de nedir? Kendi lügatıyla tesbihdir, özeğdir. E yüsebihullahi ma fis semavat ve ma fil ard. Sebhalillahi ma fis semavat Kur'an-ı Kerim'de kaç surenin başında ne geçiyor? Sebhali yüsebihu gökte yerde ne varsa Allah'ı tesbih ediyor. E bunu mecaza hamletmeye lüzum yok. Hani Allah'a delalet ediyor işte var olduğu için beni var eden var diyor falan e, delalet manasındaki tesbih demeye lüzum yok. Çünkü neden? Eee hakikaten tesbih ediyor. Çünkü şu tahta tesbih ediyor. Oturduğumuz şey e, minder e, yattığımız yatak tesbih ediyor. E, arabaya bindin bindiğin arabanın çeliği çomaa neyse içindeki malzeme yani araba ne yapıyor ses veriyor. Onun için de buyruluyor. Nice eşeğe binen var ki bindiği ondan eftaldir. Niçin? <gülüyor> bindiği eşek aşağıda tesbihi ediyor, binen üstünde türkü çığırıyor. Onun için bindiği hayvan ondan eftaldir. Allah diyenle ya Allah diyen bir olur mu ya? Yani? Evet. Her şey tespih Yattığınız yatağın tesbih sesi size duyulursa diyor. Sabaha kadar uyuyamazsınız. Yattığınız yatağın tesbih sesi siz duysanız, zaten cinlendi mi, büyülendi mi kalkarsın ayağa bir daha, yatamaz. Nereden geliyor bu ses ya? Bizim eve zatlar geliyor her gece, ruhaniler içtima ediyor falan. Bizim evde sesler duyuluyor. Öyle bir de vardır ya, acaba atta yatır mı var bahçede falan? de bir ses gelir derler böyle şeyler. Yatıran el var, katıran el var, <gülüyor> orada yatak tespih eder, şeydeki ağaç tespih eder, minder tespih eder, ses gelir yani. Kimine duyurtulur, çok nadir tabi. Yani işte dayanamayacağımız işleri de duyurtmasına lüzum yok. Biz gayba iman ediyoruz elhamdülillah. <gülüyor> Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır. Tespih ediyor. Hayvanlar zaten sesli. Bülbüllerin hayvanların sesleri, efendim dilleri var. İkrime radıyallâh'ın kivade şecer Ağaçlar tespih ediyor Ve ee, ediyor Direkler tespih ediyor Ondan da ne n Bitkiler tespih ediyor ee, Yaş oldukları sürece Yani bitkiler yaşken hep ne yapıyor? Tespih ediyor Hatta işte o iki mezarın başına geldiğinde Bukhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem iki tane ne yaptı? Yaş Bitki dikti Birisi dedi e, dedikodu yüzünden azaba uğramış mezarında, birisi de idrardan, sıçratmaktan, üstüne sakınmamaktan, e, büyük bir şey zannedilmez ama işte e, Allah bunlara azap ediyor. Üzerlerine de لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْ عَزَابِهِمَا مَا عَلَمْ يَيْبَسَاءُ Bu iki bitki kurumadıkça azapları hafifler. Niçin? O yaş bitkinin zikrinden aşağısı azabı kesiliyor. Ölünün azabı kesiliyor. Kurursa, işte onun için mezarlarımızı inşallah ziyaret edelim. Biraz yaş bitki, bir de ya yaz kış kurumayanlardan koyalım. Yaz kış kurumayanlardan koyalım, biz mezara çok gidemiyoruz, kurumasın. Peki akrabamız, sevdiğimiz insan azap var. O, hadis Buhari yani, kurumadıkça hafifler diyor. Azap tam geçer buyurmuyor da orada hafifler. Hepsi tesbih ediyorum. Efendim, Allah bunu da yeni gördüm. Yani tesbihin şekli şu. Sübhanallah ile Azim ve Ebu Bunu söylüyorlar. Sübhanallah ile Azim ve Ebu Kurdu, kuşu, canlısı, cansızı. Mesela taşlar, çakıl taşları. E tesbih ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline aldı. Ne yaptılar? Başladı ses. Sübhanallah ve Hamdi, Sübhanallah ve Duydular hepsi. Hadis sahih geçiyor. Ebu Bekir Sıddık'ın eline verdi taşları. Onun elinde de tesbih etti. Saat Ömer de olacak. Sonra e, bir sahabenin eline verdiler. Tesbih durdu. Tesbih durmadı, ses durdu. Tesbih durmadı. Ses durdu. Ama efendim sonra Hz. Ebu Bekir'in ellerinde sesi duyuldu. Taş tesbih ediyor. Yemek yiyorsun, kas açanak tabak, porselen, kaşık. Hepsi ne diyor? Subhanallah ve hamdi, Subhanallah ve ve hamdi. Evet. Insandan başka gafil yok. Elbise yeni oldukça tesbih ediyor. Allah Allah. Kirlenirse tesbihi bırakır diyor. <gülüyor> Bu da yeni görüyorum sizden beraber yani. İlgiç bir şey tabi. Allah. Toprak tesbih ediyor. Allah. Islanana kadar. Su tesbih ediyor. Aktığı sürece. Dursa tesbihi terk eder. Allah, Allah. O ırmaklar akıyor. Hazım Mahmudü Hudaî Hazretlerinin vakası Mahmudiyeyi isimle hep ırmakların yanından geçiyorum devamlı ya daimu ya daimu ya daimu ya daimu çünkü su akışıp durmuyor ya Allah'ın ismi de daim, su da devam ettiği için daim ismiyle o da devam ediyor ha sen de geliyorsun diyorsun ki, Allah Allah çocukluğumdan beri bu su buradan akar hiç de bitmedi ulan biter mi zikir ediyor ya daimu ya daimu Allah daim o daim senin gibiler Seri gibiler Zikretmeyiyorsun, onun için yaşlanıyorsun, ondan sonra yürü gidiyorsun. Zikre devam et. Allah'ın devamıyla daim olursun. Ya Allah'ın devamıyla daim olursun. Ölsen de yaşarsın. Kabirde de zikre devam edersin. Kabirde edenler yok mu? Namaz kılanlar yok mu? Evliyaullah'tan bazı zatlar. Kabirde, kabrimi derin kazın namaz kılacağım demiş. Çok büyüklerden bir zat. Bu Şeyh Musta öyledir. Hani doğuda hep Şeyh Musa'da takarlar ya, o Şeyh Mus diye bir at yok. Şeyh Musa Ezzuli Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretlerin teyzesinin oğlu. E, Mardin'le Diyarbakır arasında yatar. Kabri Şerif'i, çok büyük, çok. Abdülkadir Geylani'ye gitti, hacca giderken Bağdat'a geldi, Abdülkadir Geylani onu yolda karşıladı. E, güneş, Bağdat'ın güneşi geldi dedi ona. O da onu ziyarete geldi, o şey köyü var yani bir köyde katliam yaptılar 40-50 tane. Bilici, Bilge, Bilge, Bilge Köy. O köy onun üstü işte. Kabrinin olduğu yerin üstü. Orada kırk göze var. Abdülkadir Geylani kırk kişiyle geldiler. Her asayı vurduğu yerden göze çıktı. O kırk gözenin olduğu mevki. Şeyh Musa Hazretleri o. Şeyh Musa Hazretleri. Radıyallahu Teala mesela e onu gömenler diyorlar. Bütün kitaplarda geçiyor bu. Kabrimi de derin kazın buyurmuşlardı. Yahu diyor lahti kapattık hani üstüne tahtaları. Ta biz kapattık yani anlıyoruz. Ayakta kıyama durdu. <gülüyor> e nasıl ölüm? E sen anlamazsın kardeşim, ölmüş ama. Bazısı ruhani halinde, bazı bedenen de yapar. Peygamberler öyledir. Kabirlerinde diridir. El-enbiya fi kubur. Yusallûn. Peygamberler diridirler, namaz kılıyorlar. Cüneydi Bağdadi, Evliya Allah'tan birinin cenazesini yıkıyordum diyor. Efendim, tam yıkarken, bir, orada başkaları da var ama diyor, ben şimdi, bir de baktım elimi bir sıktı diyor. Elimi bir diyor, ben diyor tabi şey etmedim, açığa vermedim diyor, ölü. Hakiki aşıklar, ölmezler dedi diyor. Fakat tabi diyor ben onu yansıtmadım insanlara, ama ben fark ettim diyor. Onlar öyle, hayatları Mevla ile olursa ölümler, değil mi Mevla ile olur. Onlar bizim gibi ölmezler. Allah bize de ebedi hayat versin. Amin. Ebedi hayat zikirle olur. Amin. Allah daim, onunla olan da daim olur. Dünya fani, onunla kalan fani olur. Dünyadaki sevdiklerin geçici, onlarla takılan geçici olur. Mevla ile uğraşacaksın kardeşim. Ya. Ne yapacaksın? Ondan sonra her hayvan e, sesi çıktıkça Allahü Teala'yı tesbih eder. Evet. Tabii ki sükût halinde tesbih terk edebiliyor. Efendim melekler öyle değil. Melekler otomatik. Onlar nefesleri bile ne? Zikir. Onlar devam, Sübhanallah, Onlar Biz biraz nefessiz yaşayabilir miyiz? İşte melek de öyle zikri terk ettiği anda Nefessiz kalır. Onların doğal ama, ama biz nefes alırken yoruluyor muyuz? Yorulmuyoruz astım diysek, boronşit diysek, normal alıyoruz. Uyurken bile alıyoruz. Hiç çok yoruldum, bir saat nefes almayacağım, canım çıktı ağlanmaktan vermek. Diyene rastladınız mı? Melek öyle doğaldır, tabiidir. Ama mesela ne buyuruyor? Hiçbir kuş, zikri bırakmadan avlanmaz. Bu ayetin tefsirinde İsra suresine geçer. Hiçbir balık zikri terk etmeden avlanmaz. Onun için evliya Allah'tan ne diyormuş, gafil balıkları yiyip de gafil olmayayım. E tamam da zakir balık zaten bulamazsın. Çünkü zakirse tutulmuyor. O zaman da yeme bir şey yemez tabii. Bazıları da hayvani zaten hayvani gıda da yemiyorlar itikafta 40 gün erbaylarda hayvani de yok. Hayvani deyince Sadece et falan değil de bu onun sütünün, kaymağının, yağına kadar hayvani oluyor. Peynirine kadar. Süt karışan her şey. Hani yazıyor ya erbain İdrisiye'de. erbain İdrisiye okuyorsunuz. Neler ya? Olmayacak iş yok ya. Allah'ın yapamayacağı bir şey var mıydı? Şu ismi okursan, şu kadar okursan, şöyle Şaşırdım kaldım ya. Ama, e, orada bazen ne diyor? Bunun tutması için diyor işte, yedi gün okuyacaksın, şu kadar sayı üzere veya 40 gün devam edeceksin, şu kadar sayı üzeri. E bu zaman zarfında ne yapmayacaksın diyor. Hayvani gıda yemeyeceksin. Et, süt, mamulleri evet. Neden? Bir de zaten oruç var. İtikaflarda da buna rahat ederdi efendi hazretleri. İtikaflarda da yemezdi. Ya Ramazan itikafında. E o zaman tabii nefis daha e, tecrid oluyor, soyutlanıyor. Çünkü hayvani gıdalarda şehveti, eee, edici, heyecanlandırıcı e, özellikler vardır, değil mi? Onun için. Ama tabii yenir efendim sallallahu a'zem et yer eti severdi. Bu ayrı bir şey. Bu bazı zamanlar için. Evladım, horoz senden daha zeki olmasın. Yunadi bile Sahar ve o şehirlerde kalkıyor. Efendim, nida ediyor, zikrediyor, diyor. Sen uyuyorsun. Horoz'a cennet lazım değil. Horoz'a cehennem tehlikesi söz konusu değil. Horozun cennette şu kadar köşkü sarayı olacak vadi yok. Horozun günahı yok. Tevbe istiğfar etsin affettirsin. Horozun başında bir bela yok. Horozun gelecek beklentisi yok. Ama sen insansın. Cehennem gürlüyor orada. Kurtulman lazım. Günahlara batmışsın gündüz. Yapmadığın dane kalmamış. İstigfar etmen lazım. Af lazım. Sen uyuyorsun. Horoz Sübhanallah çekiyor. Akılsız mısın? Evladım, horoz senden akıllı çıkmasın. Ahirette Allah adama demez mi ki bu kadar akıl verdim, nakil verdim, ayet gönderdim, hadis gönderdim, hocalar gönderdim. Horozların yaptığı zikir kadar bir zikir yapamadın ya. Ay sabaha kadar değil. Horoz kalktığında sen de kalk. Horoz öttüğünde sen de subhanallah teyze yeter. Biz de demedik sabaha kadar subhanallah çek Horoz söylediğinde sen de subhanallah te. En azından horozu geç bir fazla öt ya. Bir fazla ya. Ayıp ya, hayvanı geçemezsek de rezil olduk ahiret. Ama biz bu rezilliğe razıyız gibi geliyor bana, değil mi? Aman hocam, horozun çoluğu yok, çocuğu yok, geçim derdi yok, benim canım çıktı bugün, ne stresler, bilmem ne, horoza bir öter çağır. Horoz subhanallah demiş, desin yani, ben, benim zaten yattığım subhanallah ya, devamlı cihattayım ya, mücahidim ben, değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya Bu insan kadar ahmak, kendini uyutan bir ahmak, kendi zararına kendini yönlendiren bir cahil, yok ya. el insan اَكْفَرَشَ اِنْ جَدَلَاۜ Çekişme vakıfından, insandan mücadeleci bir yaratık yok Allah buyuruyor. Ya, keçi inadından beter ya yani. O keçiler var ya boynuzlarını takallar birbirine falan. İnsan daha beter. Geçen baktım bir şeyde keçiler tokuştu tokuştu haberlerde, Yoruldular ikisinin de canı çıktı. Sonra yavaş yavaş gittiler öyle yani. <gülüyor> yine ortama mı? bu insan bir sene geçiyor yine tokuşmaya başlıyor. Bir, iki sene bir daha, ne oluyorsun ya? Mücadeleye çekiş hüzün yok. Evet. Zikrel hüzün var, ahirete kazanmaz hüzün var. Şu şiiri söyleyen, çok güzel söylemiştir. Ne buyuruyor? İmam Gazali Hazreti de bu şiiri naklediyor da hetefetleylin hametun Halfenenin vehnen ve inn ileimu keepptü ve beytilla ile hukuntü aşıkqa veebekatni bil buâil haimuz ha sabababetin Rabbi ve laki ve tepkil becaip bir söz ya şu şiri söyleyen zat ne diyor diyor ki gecenin karanlığında bir ağacın dalında, gecenin e, yarısına doğru saat geçtiğinde, bir güvercin, tam ben uykudayken, bana seslendi. Ne dedi bana? Bana dedi ki, Beytullah'a yemin olsun, tabi Beytullah'a yemin olsun ne demek? Beyt'in Rabbine demek. Beytullah'a yemin olsun yani, onun Rabbine yemin olsun ki, sen, Kezepte okumamız daha hoşuma gitti benim de, bu şiir şeyde, Şarih de öyle söylüyor, bu hareketlemiş ama bu da yanlış olabilir. Kezepte, Beytullah hakkı için sen yalancısın dedi bana diyor. Güvercin bana dedi ki, sen yalancısın. Eğer Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Ne kadar işte anamdan çok, babamdan çok, geç geç geç geç, canımdan çok, yalancısın dedi diyor. Niye? Aşık olsaydın, ağlamakta sızlamakta güvercinler maşukunun, sevdiğin zatın derdine düşmekte güvercinler senden önce davranmazdı. Ötüyorlar ya seherde, onlar da ötüyorlar. Evet, Allah Allah. Onun için Davud Aleyhisselam'a gelen vahiylerde ne buyuruyor? Ey Davud! Beni sevdiğini iddia edip sabaha kadar uyuyan yalancıdır. Allah Allah. Şey acayip bir şey yani. Ne yapacağız ya Rabbi? Kaldır bizi ya Rabbi. Kıldır bizi ya Rabbi. Allah. Tembelliğimizi al ya Rabbi. Allah. Yani ne bileyim Dünya menfaati olsa birkaç kuruş kalkardık o saatte ya Kalkardık ya Para için olsa kalkardık ya Nefis için olsa kalkardık Değil mi? Allah için kalkamıyoruz Yahu teheccüdü de geçtik Sabah namazına kalkmıyor adam ya Ya teheccüd zaten aşıkların işi sevgisini ispat sadedinde Adam Cehenneme gireceksin Evin yanmasından daha beter malının çoluk çocuğunla beraber yıkılmasından daha beter 80 sene azapta cayır cayır yanacaksın. Fesefel hay ya, namazı zaytiler cehennemin dibini boyladılar ayeti var. Ya. Ayet bu ya. Hadi hadis olsa kaynağını sorarsın ya. Ayet bu ya. Allah'a inanmıyorsan da kime inanacaksın? Febeyi hadisin ba'de Allah ayati umeru. Allah'tan sonra ayetten sonra neye inanacaklar diyor? Hangi habere inanacaklar buyuruyor Allah Teala. A, haber mi arıyorsun sana ya? Sabah namazı kaçırdın. Cehennemde 80 sene gayya kuyusunu boylarsın. Hadi 80 sene hadiste var. Ayette yok. Ama cehennemin en dibindeki yukarıda yananların leşlerinin aktığı, dolduğu kuyu gay kuyusu. Oraya kavuşacaklar diyor. E sen buna inanıyor musun? İnanıyorum. Müslüman mısın? Müslümanım. Buna inanıyor musun? İnanıyorum. Sabah namaza kalkıyor musun? Kalkamıyorum. Ben sana gavur diyemem. Bu kadar. Ben sana gavur diyemem kardeşim. Hani inanıyorum dediğin için ben sana gavur diyemem. Ama bu nasıl müslümanlık ya? Yanacağına inanıyor, orada kalkmıyor ya. Kılmıyor. Yani teheccüdü söylüyor i̇mam Gazali. Ama ben bu kadar teheccüden bahsederken mutlaka bir sabah namazına temas etmem gerekiyor. Çünkü burada teheccüde devam edenleri elinizi kaldırın diyemem. Çünkü onun özelliği ne? Gösteriş yapmadığından dolayı elini kaldırırsa onunki de gitti zaten. Onun için, onlara ne mutlu. Ama, bu ne olacak? Ben dedim ki diyor, yahu ben Allah'a aşığım, efendim Allah'a gönül vermişim, Allah Allah diyorum, ey benim yüce Allah'ım, Rabbim var diyorum. E, ama, hayvanlar ağlıyor da, efendim, ahireti dert ediyor da, ben ağlayamıyorum, ben teheccüde kalkamıyorum, ben zikredemiyorum, ben nasıl aşığım diye ben de yani güvercinin bana dediği yalancısın sözünün altında ezildim kaldım diyor. Yani ben de ona yok ben doğrucuyum diyemedim. Onun için devam edeceğiz. Dersin ilerçe eyyüel velet diye devam ediyor. Amma velakin vakit de geçiyor. Eee bu itibarla burada ee, kalalım. Bir kanalı seyreden kafir olur deme hakkına hiçbir hoca sahip değildir. İstersen Vatikan'ın kanalını aç, sabah kadar papazları seyret. Kafir olur musun? Niye yafir olacaksın. Bir kanalı izleyen kafir olur demek hiçbir hocanın haddine miydi? O kanalda belgeseli var, haberleri var, reklamları var, bilmem nesi var. O kadar şeyini izleyen niye kafir olsun yani? Ben bunu demeye hakkına sahip değilim ki. Ben ne dedim? Bir dizi var. O dizide ha onun Efendim, müdürü, sahibi, şusu, busu, herkes o diziden haberdar olmak zorunda mı? Bugün dünya kadar kanal var, hepsinde bilmem ne kadar dizi var. Adam sahibinin çoğunun, yöneticisinin bile haber olmaz. Onun, dizinin yapımcısı onu kurgular. Geri kalan mürettebatın çoğu o, bütün içeriği bilmek zorunda mı? Kim bilebilir ya? 24 saat yayın yapıyor hepsi. O dizide ne geçmiş? Dizide adam ölürken demiş ki, ben demişti Ermeniydim, gizli Müslüman oldum. E şimdi efendim, ee, ölüyorum ama işte ben e, Müslümanlığımı gizledim. Tabi gizlemiş olabilir de e, pazar gün e, şeye gidiyorum e, ayine gidiyorum, cumada Cuma gidiyorum efendim e, e, bundan İsa peygamberden memnun olur Muhammed peygamberden memnun olur gibi adam öyle bir konuşma yapmış ölmeden evvel. Dizideki bir oyuncu veya neyse ben de dedim ki bu içerik, bu kelam şirktir. Yani o kişi cahil olabilir, bilmeyebilir onu söyleyen kişi. Bu konunun detayını bilmeyebilir. Nereden bilecek? Bizim ilahiyatçılar bile aynı görüşte. Bizim ilahiyatçılar aynısını söylüyor ikisi de caiz diye. O ne bilsin adam? Adamın biri böyle demiş. Ben de diyorum ki, bunları, şu kanalı demiyorum, kelimeyi dinledim. Bunları izleyen. Ha bir vardır günah, bir vardır efendim itikad dedim. Günah belli, haram belli ama itikat meselesinde hassas olalım. Velakin orada bir mahsuf var. Yani bizim sözlerimizde, Kur'an'da da dolu mahsuf var. Her ayeti olduğu gibi anlarsan oğlum, mahsuf nedir? Bir insan bu sözü izlese. Ya ben de izledim, yavrum oldum. Tasvip etmese kafir olur mu? O zaman ne demektir bu? Öyle akıllı mantıklı insansın zehrin. Bir insan şirk içerikli bir şeyi izlerse ...tasvip ederse... ...doğrudur derse ne olur? Ya. Doğru mu? Sözümüz miyiz? Evet. Var mı bir tavizimiz? Doğru. Var mı bir geri adımımız? Yok. Yok. Ama bir kanalı seyreden kafir olur denebilir mi ya? Yok. Hangi mantık bu? Ben böyle bir şey demedim. Ee, cemaattan falan bazı. Sen kız erkek okuyan... ...kız erkek karma yerlere fetva verdin. Haşa <gülüyor> ve kella sübhaneke hada... ...buhtanun azim... Vallahi büyük iftiradır, vallahi büyük iftiradır. Hangi hoca cesaret etmiştir kadın erkek çalışması caiz değil deme! Biz beş seneden sonra, sekiz seneye karşı çıktık da hapislere düşmedik mi? 28 Şubat'ın en büyük mağduru ben değil miyim ya? Sekiz seneye çıkartıldı. E, sekiz seneye çıkartıldı hafızlık bitirilmek için, Arapça bitirilmek için. E şimdi zaten 12 iki seneye çıkartıldı. Burada da en üst seviyede emri bilme harfumu yapmışım. Allah peygamber şahittir ki yapmışım. Allah, Allah. Allah peygamber. Ben burada demedim mi bu çıkması? <gülüyor> ne yapayım kardeşim? Ben mi kanun yapıcıyım? Ben mi? Ben vaazcıyım. Ben bir şey yapamam. Kayıtlar ortadadır. Bizim fıkhımız geleneksel fıkıhtır. Ben o konuşmamda da ne diyorum? Ben ve camiamız, İsmaila camiamız. Okullar meselesinden uzakız. Orada konuşmam da var. Dinle bakalım yoksa. O zaman konuş. Okullar meselesi bize uymaz. Çünkü Fizim Fıkıh kitabımızda yedi yaşından sonra erkeğin kıza Kur'an öğretmesi bile caiz değildir. Erkeğin kıza yedi yaşından sonra Kur'an öğretmesi bile. Kur'an öğretmesi caiz değildi. De. Matematik öğretmesi caiz olur. Yedi yaşlandı. Bu fıkıh meselesi de. Peki, okullar. Efendi Hazretlerimin fetvasını ilan ediyorum tek. Efendi Hazretlerimin buyurdu. Biz okula karşı değiliz. Kız erkek ayrılması lazım. Yetmez. Kızlar olursa da erkek öğretmen gelirse yine Olmaz. Kadın tem, Hepsi kadın olacak, erkek sinek bile Hademe mademe hiçbir şey, süpürgeci, çaycı Erkek Olmaması lazım. Fetva bu mu? Budur yetmez. Kitapların içeriğindeki yalanların çıkartılmaz. Efendinin sözüdür. Kitapların içindeki yalanların çıkartmazlar. Dolu yalan var. Yani şimdi bilmiyorum programda. Biz okurken vardı çocukken, Beşe giderken. Sultanahmet'te, Sultanahmet Cennet mekana, Kızıl Sultan diyorsun. Sen Sultanahmet gibi evliya'ya nasıl Kızıl Sultan dersin? Vahdettin'e vatan aynı diyorsun. Ecevit bile ölmeden dedi ki vatan aynı değildi dedi ya. E sen kitaba bunu yazıyorsun. E Osmanlı'ya sövüyorsun, sövdürüyorsun. Ondan sonra, eskiden öyleydi. Ben çocukken okuyamıyorum, çarşaflı kadın üstüne çarpı. O açık bir kadın, O oh, Efendim, modern. E sarıklı cübbeliğe çarpı. E bunlar böyleydi yani. Biz Bilmiyorum şimdi durum nedir. Dolayısıyla okullardaki kitapların da İslam'a uygun ve yalanlardan hali olması şarttır. Aksi takdirde bizim buna fetva vermemiz... Okulları söylüyorum normal, mektepleri. Caiz dememiz caiz değildir. Biz aynı görüşte duruyoruz. Ama bir devlet ve kanun mecburiyeti olduğu zaman da bizim kanunları e, bozacak, değiştirecek gücümüz yoktur. Allah kuluna ne kadar yükler? La yükellifullahu nefsen illa us'a. Gücü kadar yükler. Benim kadar gücü yettiğini yapan bir hocada olduğunu da tahmin etmiyorum. O kadar riskleri göze aldım, o kadar hakikatleri söyledim, o kadar zindanlarda yattım ve çıktım şimdi bana birileri dik dur diyor. Sen karınla yatağında yatarken ben 25 beş ay otuz ay hapislerde demirlerin üzerinde süründüm. Bana dik dur demesi için adamın kendini bir defa ayağa kalkması lazım. Sen yatar yerden bana dik dur diyemesi camiamızın ve bizim okullarla alakamız olmadığını söylüyorum. Keşke tefsir hadis okusalar medreseye gelseler. Aliül Aliülala olur diyorum. Ama terörist olacağına, tinerist olacağına meselesine gelince tamam mı? Orada öyle bir mukayese vardır. Bundan dolayı da ben diyorum ki başımızdaki yöneticiler ayet hadis bilen adamlar, aklı selim insanlar, istişare bilen adamlar hata yapmazlar diyorum. Dolayısıyla burada kimseye efendim e, rencide edecek bir durum yok. yeni diyorum. Araştırın diyorum. Mesele belli değil diyorum. Araştırma neticesinde çıkar meydana diyorum. Bu şekilde bir konuşma yapılmıştır. Bu konuşmanın eee ben vatana millete bir zararlı yönünü görmüyorum. Efendi Hazretleri'ne diyordum, soruyordum. Şuraya çağırıyorlar çıkayım, buraya çağırıyorlar çıkayım. Efendim buyurdu ki bana Ahmet eee bundan sonra bana nereye çıkacağını sormana gerek yok. Sen kendin karar ver istediğin yere çıkabilirsin, her şeyi sorma buyurdu. Yani koca mürşidimizden de eee aklıma güvendiği için eee emanetime güvenililiğimi kabul ettiği için herhalde. E, zaten kendi adına tefsir yazdırmış, ismini koydurtmuş. Yani buyurmuştu ki sen bu işleri biliyorsun artık. Her seferinde de bana sormana hacet. Yoktur diye de böyle de bir genel izin vermiş olduğu bir yani kişiyim. E, dolayısıyla eee burada bir hürriyet alanım vardır, bir özgürlük alanım vardır. Buna göre bazı efendim düşüncelerim vardır. E ben de elli yaşına yaklaştım, hepten çoluk çocuk sayılmam. Çok tecrübeler geçirdim, çok olaylar yaşadım. Hala başımda dünya kadar sıkıntılar vardır. Dolayısıyla bunların tümünü değerlendirdiğiniz zaman efendim ben burada bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama birisi hata yaptığımı düşünme hakkına sahiptir. E sahiptir. Dolayısıyla o hakkı da o kullanabilir. Rızık Allah'a aittir. Rızık Allah'a aittir. Hocalar zengin olmadan ölmez. Ee, efendim onun için siz beni bırakmayın. Ben bir gün zengin olsam hepinizi yedireceğim. <gülüyor> ee, İmam-ı Azam'a dediler ki e, İmam-ı Ebu Yusuf öldü dediler. İmam-ı Azam dedi ki ölmedi dedi. Allah Allah dediler yani ölmek ölmemek gayb ecel gayba girer. İmam-ı Azam nereden biliyor? Dedi ki hadis-i şerifte vaat vardır. Hocalar zengin olmadan ölmez dedi. Onun için baktılar hakkında haber yalan çıktı. Ebu Yusuf sağmış. Ondan sonra kadı oldu. Harun Reşid'in baş adamı oldu. Kral oldu Ebu Yusuf ya. Dolayısıyla biz bize iyilik edenlere teşekkür ederiz. Efendim Müslümanların yatırımı olan yerlerin yaşaması için dua ederiz. Müslümanların yatırımlarının zayi olmaması için Allah'a yalvarıyoruz. İnşallahur Rahman. Amin subhanallahi rabbil alamin ve'l hamdulillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme nase'luke'l cennet, na'ûzü bike minen nâr. Allahümme nase'luke rida'ke ve'l cennet, na'ûzü bi gamsahatik ve'n nâr. Allahümme nase'luke'l cennet, ma qaraba ileyhim kavlüm amal, na'ûzü bike minen nâr. Ma qaraba ileyhim kavlüm amal. Allahümme na'sılküm khayrım min sellem na'udü bike min şerrim es'adıkel nebiyküm Muhammed el ma alimna minu, ma alim. min kullihi, ácilihi, ve alim. fe اللهم ربنا اتنم لنك ve ويهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتنم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سينا محمد وعلى آله الصحبه selleme teslimen كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي. الحبيب العالي القدر. العظيم الجاهي ve alâ ve sahbî amin amin bi hurmet tâhâ ya rabbi Suriye'de yine bütün millet, çoluk çocuk, eli sünnet kardeşlerimizi öldürüyorlar ya rabbi yardım eyle ya rabbi sen onlara yetiş ya rabbi sen ya rabbi bu hainleri, kafirleri bu zalimleri, bu mübdedi'yle, bu bid'at-e'lini, bu sahabe düşmanlarını ya rabbi güçsüz eyle ya rabbi bunları sen gücünü, kuvvetini iptal eyle ya rabbi gelecek azaplardan onlara hisse ayır ya rabbi sen Fazıl Kerem'in Ehl-i Sünnet'i kurtar. Ya Rabbi Ehl-i Sünnet'i Amin amin. Bi hurmet Daha ve Yasin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfûn. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâşı Rabbin Nebi Sallallahu Teala Aleyhisselam. Ve hâli ve sâmi şâhine. Envaat ne envatil müslümin, envaatil jemaat ne hadirin. Dün geçmişlerimizin ruhları için. El Fatiha.